Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların Peşinde'ye, Soruların Peşinde'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu haftada soru sormak aklım dindarlığıdır da diyebilerek, diyerek yeni soruların peşindeyiz. Önümüzdeki meseleleri yeni sorular eklemek üzere karşınızdayız. Elbette çok kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim İyi akşamlar diliyorum. Ee, hayırlı akşamlar dieliyelim ve ben e, bugünün 21 safer 1444 olduğunu müsaadenizle tekrar aynıni yap yine altını çizerek e, evet. başlayalım hocam şimdi birkaç gündemimiz var hı hı. Ee, ne bundur merak ediyorum çünkü bu hafta bir faaliyetimiz olmadı. Evet bu şaşırtıcı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şöyle ben... Şimdi... Daha doğrusu kamusal bir faaliyetimiz olmadı. Sahnede olmadı. Evet. Faaliyet ee... oldu da. Evet. Ben biraz şöyle tecrübe ettim sizin durumunuzu bu hafta hocam. Sabah e, Urfa'dan geldim. Uçak bulamadım. Maraş'taydım. Antep'e gittim. O zaman onu konuşalım. <gülüyor> Benimki tabii bir zihni ve ilmi faaliyet değildi. Tamamen fiziki bir faaliyetti ama çok acayip yoruldum o süreç zarfında. Hmm. E, uçakla gelirken de ya e, İhsan hocanın dedim bütün ömrü böyle geçiyor. Ve oradan oraya koşturarak. Artık halimden anla. Eyvallah. Orada belki e, konumuzdan çok uzak değil. E, konuşacağımız başlıklara girmeden önce yine de e, böyle hızlı aklınıza ilk düşenler itibariyle e, bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Tabii. Bu çok önemli İlme ama. İlme varis kılar. Yani, Orada bu eylem bağlamında e, neler söylersiniz merak e, ediyorum. Onunla alakalı... E, ben zannediyorum ya bir yazı yazdım ya da bir söyleci de onu biraz deşmeye çalıştım. Eylemin epistemik bir kaynak olduğunu bizim geleneğimizde. Epistemik derken yani bilginin bir kaynağıdır. Evet. Yani bilginin kaynakları var ya işte vesikadır, belgedir, gider, duyusal veridir, gözlemdir, şudur budur ama eylemin kendisi de bilgiyi artırıcı, hareket ee... etmek öğretir. Tabi tabi. Evet, yani bir bilgiyi ne kadar uyularsanız o bilgi o kadar artıyor. Onun için epistemik bir kaynak olarak görülür bizim genelde zaten. Hmm. Sadece dikey bir artış mı peki, yatay da yani ayette sanki yok yok yatay... yani onları çoğalma şeklinde, derinleşme anlamı da var, bilginin fazlalaşması anlamında da var. Onlar çok çeşitli. O sizin biraz ihlasınızla da alakalı. Yani bir bütün olarak düşünün. İhlas da bilgi artırır. ...samimiyet de bilgiyi artırır. İhlastan kasteyiz ne burada hocam? Tam olarak. O bilgin, yani tutkuyla o tutkuyla yaklaşmak mı? İşte o bilgiye... ...kendinde değer vermek... ...herhangi bir amaç için... ...maddi bir amaç için ona yönelmemek... O ...klasik metinlerde bunlar güzelce anlatılır. İkincisi... ...bilginin gereğini yapmak. O bilginin sana yüklediği bir vazife var. Onun gereğini yapmak. Dolayısıyla bunlar... o ...ihlas, samimiyet dediğimiz şeyler... E, da bilgiyi artırıyorlar, Anlama derinliği veriyorlar size. Hmm. Belki e, maddi olarak bilgini çoğaltmıyor. Ama o elindeki bilgiyi, mevcut bilgiyi daha derinleştirmene neden oluyor. Buna temessül diyor Seyir Şerif Temesül. Temessül. Yani ne demek temessül? Şu, sahip olduğun malumatı, veriyi kişiliğinin, kendiliğinin bir parçasına dönüştürüyorsun. Senin bir parçan oluyor yani. Özümsüyorsun onu o demek ödemek. Hmm. Senin mislin gibi oluyor. Senden bir parça oluyor anlamında. Bilginin de seni harekete geçirmesi bir tarafıyla. Tabii. Peki bunun tam tersindeki e, fotoğraf. Mesela? Tabii o e, kendiminmiş gibi hissetmeden bir bilginin etrafında ya da başında çok uzun e, kalamam mi? ama o bilginin beni harekete geçmesi, bana yükleyeceği ödevlerin tamamını reddedebilirim. Evet, Böyle o bir durumda tersi canım. Böyle bir durumda o bilgi sana yük olur. Hmm. Yani o bir anlamı olmaz onun yani. Bu dosya eskinin papan. Şey, şey olur yani hayır gösteri yapmak mal para kazanmak makam kazanmak için kullandığın informatif yapılara dönüşür onlar. Kendisi için değil başkası tabii, başka tabii, şey için. Tabii, tabii, tabii, tabii. Yani Şimdi bizim olur. E, klasik metinlerde sadece bizim İslam kültüründe özellikle. E, tasnif dediğimiz bilme, sınıflandırmalı, eğitim kitaplarının girişlerinde bunlar uzun uzun incelenir. Hem öğrenci için hem hoca için. Hmm. Bilgi niye elde edilir, nasıl elde edilir, niçin elde edilir, oradaki ihlas nedir? Tabii ondan hepsi uzun uzun ayrı. Peki Mesela modern... Miftav Saadede, Taşköprizade'de Miftav Saadede'nin hemen girişinde neredeyse yaklaşık bir 100 sayfaya yakındır bu bölümün üzerinde. Yani yemek yeme adabına kadar, yemek yeme tarzına kadar bir ya, ilim kolay bir iş değil. Ee, basit anlamıyla bir konuyu virüsini alıp zihnine hapsetmek onu hafızana depolamak anlamında değil de o bilgiyi eyleme dönüştürmek, senin bir parçan kılmak, o bilginin gereğine göre amel etmek onlar öyle kolay işler değil esas itibariyle. Peki kendisi için talep edilmemesi ayıp ya da yanlış bir şey midir? Para için, makam için yapıyor bunu. Yani modern dünyamızda bu, bu klasik metinlerde başlarda yazar dediğiniz Yok, yer şimdi modern sen, dünyamızda ama nerede bu, duruyor? O bunu konuşuyoruz. Bilgi dediğin şey katmanlıdır. Ee, senin tekne anlamında eşya kullanımına ilişkin bilginin zaten amacı eşyayı kullanmak. Anladın <gülüyor> musun? Ee, bizim burada kastettiğimiz üst seviyedeki entelektüel felsefi bilgi tabii ki. Hmm. Yoksa e, sen diyelim ki kunduracısın. E kundura yapmak için bilgiyi öğreniyorsun yani. Kendinde o bilgi öğrenme Zaten bilgilerimizi ikiye ayırıyoruz hemen biz biliyorsun. Kendisi için öğrenilen teorik, nazarik bilgi, başka bir şeyi elde etmek için öğrenilen alet bilgisi diye. Şimdi ne konuşursak konuşalım. Bak bunu aslında 33. Mu, 34. programı ne bu? Hep şunu söylüyoruz. Kavramlar tabakalıdır, katmanlıdır. Bilgi dediğinde hangi bilgi? Hemen soracaksın. Bir sürü bilgi çeşidimiz var, değil mi? Teorik bilgi var, nazari bilgi de, ameli bilgi, pratik bilgi var. Efendim, e, alet bilgisi var. E, nedir? meat bilgisi. Şu bir sürü bilgi var. O bilgilerin de burada kastettiğim senin sorundan ben şeyi anladım tabii. Teorik felsefi bilgiyi kastettiğim. Ben de cevap o, verdim. Evet. Onu şey yaptım hocam, sordum. Sadece o ek soruyu, şundan dolayı sordum. Klasik metinlerimizde o tasnif bölümünde anlatılır dediniz. Evet. Zihnim isterseniz bu tarafa çektiği bugün içinde yaşadığımız modern dünyada bu bağlamlı uyarı ya da bilgi yorumu. Yok yani bu ne bu, kadar? Bu dönemde de bilgiyi kendinde değerli kabul edip onun üzerinde düşünen bilim adamları, filozoflar, düşünürler var. Hı. Her yerde var yani. Zaten o zaman çoğalmaz bilgi. Bilginin e. kendisi çoğalmaz. Orada kaynama olacak. Kadreğim. İhlas dediğiniz tabii, şey. Tabi yani ihlas dini bir şey demek değil ya sadece dini anlamda düşünme. Ee, bir insanın yaptığı işle ilişkisidir ihlas esas itibariyle. O işte kurduğu dostlukla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla inanmayan biri dahi ateist biri de ihlaslı olabilir. Yapabilir. Bir adli eskilerin tabiriyle insanın küfründe de bir ihlas olur yani. Hmm. Şeytan mesela muhlis bir insandır küfründe. Samimidir çünkü. Ve gereğini de yapıyor. Nereden anlıyoruz onu? Gereğini yapıyor adam. Başarılı. Evet, tabii uyumuyor. Gece gündüz işini yapıyor yani. Ona teşne olan da çok fazla insan var. Biraz da onun <gülüyor> Olabilir hocam. evet. Eyvallah hocam. Bir e, kendi yorgunluğum esnasında işte sizin yorgununuzu da düşündüm. Bir tarafıyla o fiziksel ya da zihinsel yorgunluğu o ihlas tahkim ediyor ve gideriyor da sanki. Tabii, tabii. Çünkü bu kadar yorgunluğa e, insan bedeni ve zihni kaldıramaz. Tabii. ama o du duayı sanki, unutma ama ihlas tahkim ediyorum bir de duayı unutma Yap, duayı. yaptığın iş hmm. karşı taraftan bir duayla mukavele edilirse seni pek çok felaketten korur bu hesaba katılması gereken bir Tabii, paris kesinlikle duamız hocam. yoksa biz neyiz ki eyvallah duadır bizi diri tutan eyvallah hocam evet. çok hızlı başladık evet. e, tem programa başlamadan konularımıza girmeden önce birkaç gene gündemimiz var her hafta olduğu gibi Onda da ben, kendi adımı da çok bereketli oluyor. O yüzden Sol Kripke, değil mi? Doğru ifadesi evet. bu. Bir vefat ben sizin e, 15 2022'de vefat etti. evet. Ben evet. de iki gün geç, e, aslında erken duydum da paylaşımı geç yaptım. E, özellikle analitik felsefe dediğimiz felsefenin önemli bir ismi. E, Amerika ayağında mantık, e, bahsus mantık alanında, dil felsefesi. Mantıkçı bir filozof. Evet, Mantık, dil felsefesi, semantik, semantik gibi konular e, çok teknik, formal mantık dilini kullanarak e, çalışıyor. Ya bir yaşayan filozof. önemli bir kafa, Türkçe iki 80 eseri. 80 yaşında vefat etti zaten yani bayağı yaşlı bir isimdi. Hatta bizim Medeniyet Üniversitesi'nden genç bir arkadaşımız 2-3 e, hafta ya da bir ay önce yanından geldi yani hmm. orada tabii tabii onun seminerlerine girdi. O açıda bizim Mediant Üniversitesi Bölümünün de böyle bir ilişkisi var. Eyvallah. Ben tabii kendi adıma yeni öğrendiğim bir bilgiydi. Siz linkte vermişsiniz. oradan bakıp da görmüştüm. Anmak isterim. Litera'dan iki kitabı evet. çıktı. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri. Nihimink and necessity. Evet, evet. Adlandırma ve zorunluluk. Zorunluluk. Önemli, önemli bir metindir. Evet. Ee, Antik felsefe açısından. Önemli bir metin. Evet. Ee, onu da almış olalım. Önemli bir kafa. Tabii, önemli tabii, bir tabii, düşünür. Tabii. Ee... Yani, çağdaş e, felsefenin en önemli etkili isimlerinden biri. Eyvallah. Tamam. Dinince dinlensin diyelim hocam. Ee, tabii. Önemli bir. Şimdi Felsefe iki... camiasının başı sağ olsun. Hakikaten önemli bir isim. Eyvallah. Ee, i̇ki tane son meselem var. Birincisi hocam yine e, sosyal medyada gördüğümüz e, bu... E, aslında e, dilden dile dolaşmasıyla bilinen nazarayat okumaları ha Sizi, ha. Zeyrek e, Akademi e, yanlış, yanlış hatırlamıyorsam evet, evet, evet, orada evet. iki ders olmak üzere bir e, giriş bir üst sınıf mı öyle mi bilmiyorum bir ders programımız olacak. Şöyle evet. şimdi istedim. biz her sene Eylül ayında Eylül'ün birine itibaren başlayarak bir sonraki dönemi planlıyoruz. Fakültede yapacağımız dersler, lisans dersleri, yüksek lisans dersleri, doktora dersleri. Sonra arkadaşlar kendi aramızda yapacağımız dersleri, seminerleri. Bir de e, kamusal e, yapacağımız dersler ve seminerleri yapıyoruz. Uzun süredir, belki 2012'den itibarilir e, İstanbul'un bu yakasında, yani esas İstanbul'da diyelim. E, böyle e, sürekli seminer yapmadık, konferanslar yaptık ama bu sene öyle bir... E, esas İstanbul Düşküdar değil mi hocam? Yok tarihsel anlamıyla İstanbul bildiğimiz içi. Şimdi Fatih'te bizim özellikle Süleymaniye'deki müftülük binasıyla Fatih Camii arası biliyorsun o bölge Osmanlı ulemasının meskun olduğu bölgedir. Yani zihniyetin olduğu bölgedir. Şimdi bu sene orada zaten... Zeyrek Akademi geçen sene de olan bir akademi yani. Orada çok önemli isimler, ders seminerler veriyor. Bir hali hazırda. Tabii da. tabii hali hazırda. Osmanlı tarihi üzerine sanat, düşünce, felsefe, ondan sonra güncel meseleler, siyaset meseleleri üzerine e, sahasında e, ileri gelen hocalarımız zaten seminerler veriyor. Biz, benim yapacağım e, bir e, açık bir ders. E, özellikle e, o Bölgenin, o mekanın anlamına ilişkin. Hmm. Semaniye'den süleymaniye nazar Hikmet. Süleymaniye orada, Semaniye orada. Zaten önce Semaniye yapılıyor, sonra Süleymaniye yapılıyor. Yani bu iki kurumun, iki büyük e, üniversitenin modern anlamıyla kurumun e, zihniyet arka planını analiz edeceğiz. Orada dersler, orada okunan kitaplar. Üzerine. Bunun mantığı ne? Zihniyet analizi gibi düşünebilirsin. Bu tabii dışarıya açık. Yani dışarıya açık. Yok yok hayır Aç açık bu. Açık. Bu açık herkes açık. Sayısal bir sınırı... Onu ben bilemem onu... Ha, yani hemen şöyle başvuruya açık. açık. Başvuranlar değerlendirilip evet, evet, evet, bu dersleri evet. takip edebiliyorlar. Tabii tabii tabii. Devam zorunluğu e, ikincisi olmak. İkincisi ise nazariyet okumaları dediğimiz bizim benim 94'te bire yaptığım hatta yurt dışındayken... Ee, i̇nternet üzerinden o zaman Zoom filan da yoktu, ee, Skype ya da işte e, Hotmail şeyini onların bir programları vardı onu kullanarak yaptım. nazariyat okumaları. Bu daha çok e, bizim e, genç meslektaşlar yüksek lisans ve doktora talebileriyle yaptığımız iki bölümlü bir ders. Birincisinde klasik bir nazari metin okuyoruz, bu bazen e, mantık oluyor bazen e, ontoloji oluyor. ...bazen çok spesifik özel bir konu oluyor, bazen astronomi oluyor, bazen geometri oluyor fark etmiyor yani. O, o sene uğraştığımız konularla alakalı daha çok Arapça metin okuyarak hmm. müzakere ediyoruz, tartışıyoruz. Bu arada genç arkadaşlar, meslektaşları, yüksek lisans doktora talebi birbirlerini tanıyorlar. Ve bir de bu işin edeb adabını öğreniyorlar çünkü oraya gelen netice hocalar. E, müzakereyi yapan tartışan hocalar. Arkadaşlar da buna katılıyor. İkincisi ise bir ara modern nazariyat. Yani diyelim ki kuantum okuyoruz. Modern ontoloji metinleri okuyoruz. Epistemoloji, bilgi, teorisi metinleri okuyoruz. Kognitif felsefe okuyoruz. İşte en son mesela salgından önce mesela Ahyan Çitil hocanın e, yönetiminde çağdaş ontoloji okuyorduk. Hmm. Aramızda tartışıyorduk. Mesela ve yine pandemiden önce klasik şeyde de e, Razi'nin en mülakhası mantık kısmını Eşref Antaş Hoca'nın nezaretinde okuyorduk. Ee, siz de katılıyorsunuz o derslere. Tabii tabii tabii, tabii yani hmm. e, öğrencilik bitmez yani. Hmm, hocam şimdi e, neyse o bahset hiç girmeyeyim çünkü uzun olacak yani bir e, hoca olarak niye bir e, hatta öğrencinizin dersine giriyorsunuz? Ha, evet. Öğrenmek için. Eyvallah. <gülüyor> bu, bir, bu bir yürüyüş. Şimdi zaman ve mekanı paylaşacaksın. Sadece bilgi aktarımıyla bu işler olmaz. Ortak bir yolda yürümek, meseleleri birlikte tartışmak, konuşmak. Aynı konuyla uğraşan insanların bir araya gelip rehabilite olması, sosyalleşmesi son derece önemlidir. Hmm. Ve kaldı ki öğrenecek çok şey var. Bu, bu dersleri burada yine yapacağız. Bu tabi klasik nazarıyat okumalar için hafif tertip Arapça bilgisine ihtiyaç var. Modern okumalar için hafif tertip İngilizce bilgisine ihtiyaç var. Eyvallah. O biraz mülakatla anılacak. Tamamdır. Devam ediyor. İstanbul Fatih'te Zeyrek evet. Akademide olacak bu. Hali hazırda. 1 Ekim mi? İlk, ilk, ilk, ilk cumartesi başlayacağız. Ekim'in ilk cumartesi. Kayıt devam ediyor. Onu da duymamış olan dostlarımız Mesela varsa. Mesela orada yine bu sene Ebu Bekir, Ebu Zer... Dışkıya Hoca'nın çok güzel bir dersi var. O da felsefe ile alakalı bizim evet, genç destektaşlardan. Evet. O da Cuma günleri. 30 kim Cuma başlayacak zannediyorum. Evet, orada bir korsan üniversite gibi bir şey Ama söz konusu. İstanbul'da böyle var tabi. Yani evet. ilim var, bilim sanat var, isar var. E, dedik ya geçen İstanbul'da Cuma, Pazar dünya kadar faaliyet var. Yani e, hakikaten 5-6 üniversite birden bitirebilirsin İstanbul. Takip eden bu, bu, bu, birisi ülke. için. Evet, evet. Eyvallah hocam. Ee, bu da böyleydi. 28 ee, hafta sürecek bunlar yani. 14 artı 14. Bu, bu kendi başına bir üniversite tabii, gibi bir tabii, durum. Tabii, tabii, tabii. Takip zorunlu evet, olan. Evet, evet. Bir de hocamın da çok kısaca temas edip geçmek isterim. Daha sonra birikiyor sonra hepsini konuşamıyoruz. Ee, MEAT Enstitü. Evet. Sır... Marifet hmm. ve Erdem Araştırma Değen, enstitüsü. Araştırmaları Enstitüsü. Araştırmaları e, evet. ne demek bu arada hocam? Mead öldükten sonra dirilmek. E, diriliş. Diriliş, evet. Kısaltması. E... Onu güzel ayarlamış. Bizim e... Mehmet Öztürk'ün ve İbrahim Alişar hocaların birlikte organize ettiği ve başında da Mehmet Öztürk hocanın olduğu Hı -hı. bir şey bu. Geçen sene başladı. Bu biraz e, böyle sıkı bir e, elemeyle öğrenci alıyor. Ve orada Ayhan Çiğil hoca, Ömer Türker hoca, işte on Tahsin Görgün hoca, İbrahim Aliçer, Mehmet Özturan, ondan sonra Ebüzzer Dışkaya. Yani daha çok İstanbul'da bulunan felsefe hocalarımız, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, hmm. ahlak felsefesi gibi klasik ve çağdaşı birlikte ele elavan. Dersler yapıyorlar, yapıyorlar. Bu da İstanbul'un diğer yakasında. bu sefer Üsküdar, Üsküdar'da. Evet, e, Üsküdar'da. Baba Tekkesi'nde evet, evet, e, evet. devam eden, edecek evet. olan bir e, Onun başvuruları diyeyim. bitti galiba ama o başvurulu. Öyle mi? Da, zannediyorum ee, başvuruları yeni bitti onun. Bir sonraki sene için o zaman biz <gülüyor> e, hatırlatmasını yapmış <gülüyor> evet, olalım. Geç kaldım biraz. E, şey güzelliği şu tabii hocam. E, buradaki için tabii coşkuyla da anlatıyorsunuz bir tarafıyla o dersleri, ders veren hocaları. Bu kaynamanın ee, belki bugün görülemeyecek önümüzdeki yıl görülemeyecek ama 10 e, yıl sonra Türkiye'ye ne yapacağını Türkiye'de üretilen düşünceye ne nasıl katkılar sağlayacağını hep Şimdi, beraber göreceğiz e, Yusuf e, bilgi e, öğrenci yetiştirmek daha doğrusu karanlığa ok atmak gibidir gerçekten kime değeceğini bilemezsin hmm. sen orada seni dinleyen gençlerden birinin 20 yıl sonra Türkiye'nin kaderine yol, e, yön verecek entelektüel bir kişilik olacağını bilemezsin bu bir birikim işidir. Anlatabiliyor muyum? Yani o açıdan e, hiç böyle hesap kitap yapacak bir iş değil. Çok zeki, efendim, deha seviyesinde olan bir insanı yetiştirirsen hiçbir şey çıkmaz. Ben bunun tecrübelerine... Yüzüne bakmadığın yoldan. bir talebeden. Ama hiç ummadığım bir isim bir yerde bir taşar. Hmm. E, pek çok iş yapabilir. O açıdan e, bu şey değil bu. Çok böyle hesaplı... Bir iş değil yani. Tabii burada tecrübeli bir hoca olarak diyeyim hani 25 yılın üzerinde bir evet, şey var. yıllık hocayım ya. 37. Ee, yılım benim. Akademiyi tabii. tabii. 37. yılım. E, hocalara şunu yani Ben kendi adımı almış olayım en azından. E, elindeki oku e, gerebildiğin kadar kuvvetli ger. Atabildiğin kadar uzağa atmaya gayret et. Ve sürekli e, eğitim, öğretimle meşgul olmak lazım. Hmm. Yani bu ee, böyle dinlenmek için efendim, hani var ya işte boş zamanlarında kitap okurum diyenler yalnı <gülüyor> gibi böyle bir şey değil bu bir yaşam tarzıdır ee, hani 650 tabi ilim olmaz söylüyor musun sık sık ee, rüyanda bile bunları yapacaksın devam edeceksin bunun bereketi budur yani eğer ihlaslıysan zaten o rüyada da devam ediyor sen yürürken de devam ediyor. Beyin çalışır onlarla. Evet. Bunu bir Karadeniz olarak ben söylüyorum. Dikkat et <gülüyor> beyin orada sürekli çalışır. O açıdan eğitimle, öğretimle uğraşan arkadaşlar sadece akademide, ders saatlerinde... ...derstirerek vazifelerini yaptıklarını düşünmesinler. Yani. Bu büyük bir sorumluluktur. Hı hı. Peki konu körleşmesi diye bir bahis var ya hocam. İşte konu konu körleşmesinden engellemenin en iyi yolu meslektaşlarınla daima bir arada olmaktır. Biri bir sana soru sorar, yeni çıkmış bir kitabı önerir, hmm. bir makaneyi paylaşır, e, e, senin hiç düşünmediğin bir noktayı sana işaret eder. O aslında çok güzel bir şey işaret etti. Bu çok yaygın uzmanlık hastalığıdır bu. ...körleşme dediğimiz bir mesele. Böyle bir roman da var biliyorsun meşhur bir roman. Hmm. Körleşme. Bir insan bir işle uğraştığı zaman belli bir süre sonra ki bu biliyorsun beyni de çok zararlıdır. Beyin üzerinden öldürür yani tembelliğe iter. E onun için sürekli kendini yenilmen lazım. E Literatür iyi takip etmen gerekiyor mesela. ya yani Diyelim ki şiirle uğraşıyorsan... E belli bir dönemde aldığın şiir eğitimini yetirmeyeceksin, yeni şairleri takip edeceksin, genç şairleri takip edeceksin. Genç, mesela ben özel bilgim, benim alanımda çalışan gençlerin makalelerini okumak benim özel bir şeyimdir bu. Okurum. Genç arkadaşlar benim ilgilendiğim konularla yazan genç arkadaşların şeylerini okurum ben. Hmm. Not alırım. Yurt dışı sadece yurt değil, yurt dışında da yine benim alanımla alakalı. E, yazanları takip ederim. Bu sizi diri tutar, canlı tutar. E, çünkü göl gibi bu. Eğer dışarıdan su gelmezse bir süre sonra o göl e, kuruyor, çamurlaşıyor ve yani, çürüyor tabii yani. Berraklığı gidiyor. Berraklığı gidiyor evet. Buna ilave bir de e, şu hocam disiplin e, yani şimdi sizin ben hani pek çok hususiyetinizin yanı sıra şiir diyelim evet. edebiyatın bir şeyi. Onu da takip ettiğinizi biliyorum. Evet. Şimdi e, günün sonunda matematik felsefecisinin şiirle ne alakası var? Şöyle anladım ben şimdi. Orada neyi uz, sağlıyor? Uzman olmakla entelektüel olmayı, kültür insanı olmayı birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi sen e, bunu bence biraz açalım. Uzman evet. ne demek? Diyelim ki sen iyi bir daire uzmanı olabilirsin. E, Osmanlı tarihinin iktisat bölümüyle uzman olabilirsin. Bu e, kendinde değerli, önemli bir şey. Ve özellikle yüksek lisans doktora yaptırırken biz bu uzmanlığı önemseriz. Ama bir de kültür insanı olmak var. Kültür insanı olmak ne demiştik? Edebiyatla ilgileneceksin. Yani bir ülkende yaşayan, e, özellikle sosyal bilimlerle ilgilenen bir insanın kendi dilinin, lisanının kendi e, kültürünün sanatıyla, müziğiyle ne bileyim ben. Hani hangisine e, muhabbeti varsa çünkü sanat da çok şeşit. Hepsiyle ilgilenemezsin, hepsinden anlayamazsın. Kültür insanı olmakla alakalı bir şey bu. Hmm. Anladın mı? Yani... Türkiye'de yayınlanan Edebiyat Dergilerini takip etmek, işte şiir, hikaye, romanlara bakmak ya da deneme yazılarına göz gezdirmek. Bunlar kültürle alakalı bir şey. Senin uzmanlığına doğrudan bir şey katmaz gibi gözüküyor ama öyle değil. Aslında seni zenginleştiriyor, derinleştiriyor Çünkü sosyal bilimlerin laboratuvarı dildir. Peki sadece dil mi hocam? Yani şu, şu bahis çok önemliydi. Normal yönelim şu ya, uzmanlık alanına dair doğrudan bir katkı içermeyeceği için diyelim bir tarihçi hoca sinemayla, müzikle ya da edebiyatın e, incelmiş türleriyle ilgilenmiyor. Yok. O şimdi bin metre derinlik elde edersin orada. İki bin metre genişliğin olur o. Hiçbir şey sağlamaz. Her yani. halükarda katkı sağlar. Neyle meşgul tabii, olursa tabii, olsun bak, insan. Bunu ben burada birkaç kere söyledim hatırlıyorum. i̇bn Kemal'in meşhur sözüdür o. Herhangi bir konuyu dolayımında idrak etmek daha e, güç ve verir insana, daha iyi idrak edersin yani. Konunun etrafından dolaşmak. Yani hmm. ee, Arabayı böyle geniş almak derler ya, e, şey, uçurumdan uçmamak için. Dolayısıyla diyelim ki sen e, ve bunu i̇bn Kemal'in metinlerinde görüyorsun. Bak ben i̇bn Kemal'in metinlerinde, risalelerinde, klasik kültürün kendi arasında o büyük isimler tartışırken kaçırılıkları, bazı noktaları nasıl yakaladığını gördüm okuduğum zaman. Çok ince noktalar. Ee, bunu ancak e, uğraşı alanı o geniş olan, e, onun dolayımında hareket eden e, kişiler yakalayabilir. Hmm. Evet. Bu şey ayrımı tabii zaman zaman böyle kenarından gene ifade ettiğimiz ama ben e, kendi adım madenemizden çok önemli bulduğum için entelektüel olmayla, e, kültür insan olmayla, uzman Hayır, uz olmak. Bunlar ayrı şeyler. Ee, Hı. Hı. O sadece uzman olmanın... E, Kendinde bir anlamı var. Sadece kendinden. Tamam. Niye? İletikçi adam yani. Başka bir şey anlamıyor. E, o iletiye lazım. E, Tekniliğe dahil ediyorsunuz tamam. siz. Teknik de boy tabii olabilir. E, sosyal bilimlerde olabilir. Siz diyelim ki Osmanlı e, devlet teşkilatı tarihi çalışıyorsunuz. Ama kültür tarihiyle, sanat tarihiyle, mimari tarihiyle şöyle bir aşina olmanız sizin esas konunuzu anlamanıza da yardımcı olabilir. O konunun e, öteye bile nasıl yansıdığı, nasıl etki yaptığını idrak etmenize de Aynı konuda çalışan meslektaşlarından daha derin anlama imkanı olur. Şimdi bilmekle anlamayı birbirine karıştırmamak lazım. Einstein'a nispet edilen biraz ağır bir cümle var ama aptal da bilir diyor. Önemli olan anlamaktır. Bilmek tek başına, yani informasyon elde etmek tek başına yeterli değil yani. Anlamanı derinleştirir farklı kültür unsurlarıyla ilgilenmen. Bu Einstein sözü benim değil. Bir yani ben böyle bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kısmen katılırsınız ama zannediyorum. Tabii. Ee, tabii, işte tabii aynen tabii. bir şeyi. Hocam giremedik ama evet. e, en azından ilk bölüm bitmeden yetişebildik. Evet. E, dolayısıyla bugün e, bu sezon başladığımız yerin peşinden devam edeceğiz elbette. E, i̇lk e, yine tarih ve tahin isteyeceğim sizden ki e, ne konuşuyoruzu e, netleştirelim. Eskiler neye bilim derlerdi meselesini tartıştık. Orada evet. belki eskilerden gidebiliriz. <gülüyor> Olabilir tabii. Uzak ne kadar uzak. Şimdi hatırlarsan geçen hafta daha çok herhangi bir nesneyi bilmenin o bilginin katmanları üzerinden bahsetmiştik. Veriler sonra o verileri yani açıklama önermeleri, açıklama önermelerinin anlam önermeleri olan ilişkisi gibi konulardan bahsetmiştik. Ve şimdi Batı düşüncesi üzerine, Batı felsefe, bilim tarihi üzerine konuşacağımız için şimdi burada e, o eskilerin bilgisini konuşmadan önce bu eskileri neye göre tayin ediyoruz? Şey, yani kim eski, kim yeni, e, nereden başlayacağız? Bu medeniyet tarihi yazıcılığı dediğimiz hitografi e, dolayısıyla bunun alt kollar olan felsefe, bilim tarihi yazıcılığı, düşünce tarihi yazıcılığı bunların üzerine de biraz konuşmak gerekiyor. Şimdi hocam e, o yüzden şeyi dedim işte e, uzak ne kadar uzak? Ne kadar, evet. Yani bu sadece bizim açımızdan değil. Mesela diyelim ki Aristoteles'i inceliyorsun. Aristoteles mesela kendisinden önceki kültürü nasıl değerlendiriyor? Hmm. Yani her büyük düşünürün zihninde bir perspektif var, tarihsel bir perspektif var. onu iyi bilmek lazım. Yani diyelim ki Razi'yi çalışıyorsan Fahreddin Razi'yi mesela Fahreddin Razi'nin kendi kültürünü, kendi geçmiş kültürünü, geçmişi nasıl değerlendiriyor? Bunu özellikle mesela ben 16. yüzyıl yani 1453 ile 1600 arasındaki Osmanlı entelektüelleri üzerine yaptığım bir sunumda özellikle belirtmiştim. Yani bir 16. yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir Osmanlı entelektüeli ele aldığı bir konuda kendi geçmişini nasıl istihdam ediyor, nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor. Bu son derece önemlidir. Şimdi daha büyük ölçekte bu dönemlendirme sorunu dediğimiz, çünkü bu, bu neye benzer bu? Şimdi... Arşive gidiyorsun diyelim ki. Mesela sen e, nedir? Boyabatlısın. Kendin hakkında bir kanaatim var. İşte Boyabat'ın şu köyündeki... Çok derim, özür diliyorum. Ee, Bayburt. E, Boyabat'ı Bayburt. <gülüyor> Beyler ortak ama. Evet, evet. <gülüyor> Bayburtlusun doğru. Özür dilerim. sen Bayburt şey bahsi geçsin diye böyle. Evet, evet, evet. Ee, şimdi Bayburtlusun. Bayburt'un falanca köyündesin, falanca ailenesin Bir tasavvurum var değil mi? Kendin hakkında. Bu bir tasavvur. Ben Bayburtluyum. Şu köydenim. Şu ailedenim diye. Ama ben diyelim ki arşivde bir belge buldum. Ee, senin ailen hakkında. Ve çok ilginç bir sonuç Bütün tasavvurun değişmez mi? İşte hmm. Diyelim ki e, esas itibariyle sen nedir? Gaziantep'ten oraya gelmiş bir evet. ailenin filan. Şimdi e, bakın çok ufak bir e, vesika, bir küçük vesika bile senin kendi hakkındaki tasavvurunu... ...senin e, Bayburtlu olan ilişkini değiştirecek bir bilgi verir sana. Bu e devlet açınca soy şeyini... Mesela, o olmuş o, oldu, olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla senin tarihle olan ilişkin, geçmişle olan ilişkinin dönemlendirme. Mesela diyelim ki düşünce tarihi, insanlığın entelektüel tarihini Mezopotamya'dan başlatman başka bir tasavvur verecektir. Hint'ten başlatmak başka bir şey, Yunan'dan başlatmak başka bir şey değil mi? O açıdan bunlar çok basit gibi gözüküyor ama geçmişe ilişkin irtibatlarımız aslında ne demiştik hatırlasan? şu masaya oturuş düzenimiz bile... ...bizim bir anlam değer dünyamızın bir yansımasıdır. Hmm. Kimse şuraya oturur. Psikolojimizi bile gösterebilir bu değil mi? Vücut dili diye bir şeyden bahsediyorsun. Oturma tarzından evet. bahsediyorsun. ha. Nasıl bizim bu e, tarih yazıcılığı... ...son derece önemli bir şey. Tüm Bunlar da geleceğe ilişkin ha, şimdi onu açısından. Şimdi hatırlarsan şöyle bir cümle kullanmıştık. Biz... E, ...kendimizi bir şimdi de... ...konumlandırıyoruz. Ama bu şimdi de konumlandırmayı... ...layıkla yapabilmek için... ...bu şimdinin... Ee, esas alıp geçmişi bu şimdi uzantısı kılıyoruz. Hiçbir zaman şimdiyi verecek şekilde e, geçmişi organize ediyoruz. Değil mi? Ee, niye bunu yapıyoruz? Aslında burada esas amaç geleceğimizi belirlemek ve tayin etmek, öngörmek için. Yani insanın da mesele hiçbir zaman geçmiş değildir. Hep gelecektir aslında. Geçmişle uğraşsa bile. Tabii hep gelecektir esas itibarıyla. Onun için diyoruz ya tarih bir gelecek bilincidir. Bir geçmiş bilinci değildir derken kastettiğim bu benim. Şimdi e, dolayısıyla biz şimdi de e, yaşarken bu şimdiyi verecek şekilde geçmişi e, hep e, yazıyoruz. Dolayısıyla şimdiyi geçmişi bu şimdinin bir uzantısı olarak varsayıyoruz ve geçmiş ona göre ayıklıyoruz. Farkında olmuyoruz bunu, Bu diyoruz. Mesela ama bilim tarihinde de yapıyoruz. Diyelim ki biz bugün modern bilim tarihi yazarken Newton'u budayarak buna ekliyoruz. Newton'u olduğu gibi katmıyoruz. Çünkü Nifton'un bugün uymayan geldiğimiz nokta itibariyle bilimin şimdisi açısından, bilimin şimdisi açısından Newton'un bu şimdiye uymayan pek çok unsurunu atıyoruz. Simya tarafını atıyoruz, kabalist tarafını atıyoruz, değil mi? Mistik ögeleri atıyoruz. Yani filan. ama ne, ne yapıyoruz? Budayarak, eleyerek onu bugünkü bilime ekliyoruz diyoruz ki bak burası Newtonculuk. işimizi yarayan kısmı alması değil. Bu bu kadar hesaplı bir şey değil. O bütün o bütün bugün içinde yaşadığın bütün geçmişi ona göre organize ediyor. Bu çok da bilinçli yapılan bir iş değil. Yani bir kasıt bunu bilerek yapalım anlamında değil bu. Şimdi şöyle biz buna felsefe bilim felsefesi vigizm diyoruz. Ne Ne demek vigizm? Vigizm İngilizce bir kelime. Aslında bir siyasi partinin de adı, hareketin adı İngiltere'de. Ama daha sonra bu bilim felsefesinde gibi tavra da isim olmuş. Ne demek bu? Yani biz geçmişi bugünü verecek şekilde yazıyoruz. Böyle bir anlayışımız var. Bunu bunun yanlış olduğunu biliyoruz ama böyle davranmak zorunda. İrfak böyle çalışıyor. Şöyle bir şey değil mi hocam? Osmanlı tarihini ele alıyoruz. E, cumhuriyeti verecek şekilde. Gibi, gibi. Koyuyoruz. Bu evet, gibi. Mesela diyoruz, ki, şöyle düşünüyoruz yani bilim tarihi düşünce tarihi yazıcılında işte Mezopotamyalar milattan önce kimin rastane kurdular, onu yaptılar, bunu yaptılar. Öyle bir anlatıyoruz ki farkında olmadan Mezopotamya'nın kendi bağlamı içerisinde ne olduğundan çok işte 18. yüzyıl, 19. yüzyıl aydınlanmayı verecek şekilde e, yazıyoruz bunu. Buna vizim denir. Dolayısıyla bunu yaparken tüm düşünce tarihleri böyle. Oradaki ideolojik unsurlar, diyelim ki 19. yüzyıl Alman okulunun, romantizminin, idealizminin kendine ilişkin kanaatini temellendirmek için mesela düşünce tarihini, bilim tarihini ona göre yazıyor işte. Nedir? Yunan'dan başlatıyor, presokratiklere gidiyor, presokratikleri esas alıyor filan şunu şunun için buna işaret ettim. Bu konumuz değil neyse bana. Yani o medeniyet tarihi yazıcılığı, felsefe bilim tarihi çok objektif. Efendim çok e, sınırları belli bir şey değil. Son derece ideolojik. Bu sadece e, bugün içinde yaşadığımız özellikle Batı endeksli anlayışlar için İslam dünyasında bu geçerli. Yani Müslüman e, İslam dünyası o büyük e, farklı zaman mekanlarda yani diyelim ki Endülüslerin Kadı Said Endülüsünün e, felsefe bilim tarihi yazıcılığıyla İbn Nedim'in ki anlıyor musun ya da işte taşkubizdeninki aynı değil. Bu Hindistan'daki de aynı değil. Kişisel saik saikler bile devreye Tabii Tabi. Şimdi İran kü e, kültüründen gelen bir entelektüelin düşünce tarihi İran'dan hareket et, ederek yazması diyelim ki İbn Nedim ya da e, Şiabet'in suna verdinin yazmasıyla Hint e, coğrafyasına mensup bir düşünen Hint merkezli yazması ya da işte Keldani, Mezopotamya merkezli yazması İslam tarihlerinde, İslam kaynaklarında açık. Tek bir perspektif yok bizde de. Farah abinin perspektifi farklı olabilir filan. Hmm. E, o açıdan, o açıdan... Burada hocam çok özür. Hmm. E, İslam dünyasında da bu tavır var. E, meselesinde duralım ara gelmiş. Hmm. E, dönüşte burayı yayın. Efendim yeniden merhabalar soruların peşindeye devam ediyoruz bu hafta ilk bölümden de hatırlanacağı üzere televizyonu yeni açan dostlarımız için çok hızlıca en azından hangi soruların peşindeyiz sorusunun cevabını vermek üzere eskiler neye bilim derlerdi bilmenin yöntemleri nelerdir bir şey kaç farklı şekilde bilinebilir gibi soruların peşindeyiz bunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Aradan önce hocam Vigizm diye sizin sıklıkla kullandığınız, benim ilk sizde gördüğüm Türkçe denizinden bir kavramdan söz etmiştik. Vigizm'i de şöyle açıklamıştınız. Geçmişi, bugünü verecek şekilde örgütlemek. Evet. Öyle kurmak. Evet. Evet. Şimdi yani, orayı biraz yani daha... Şöyle daha iyi anlaşmış birkaç örnek vereyim sana. Mesela şöyle düşün. iki takım futbol oynuyor. Bir tanesi çok kötü oynuyor. Bakıyorsun kötü ama sona doğru iki tane gol atıyor. Bütün maçı ona göre yorumluyorsun. Kazandın çünkü yani. Değil mi mesela böyle olabilir. Hmm. Ya da 20 yıllık arkadaşsın ya da evlisin eşinle 20 yıl 30 yıl. 30 yıl sonra her şey felaketle sonuçlanıyor. Tüm o 20 yıl ona göre yorumlamaya başlıyorsun. Zaten bu ilk evlendiğimizde şöyle yapmıştı. Hep böyle davranırdı. Halbuki o zamana kadar onlar sorun değildi gibi. Yani Anlatabiliyor muyum? bu evet. <gülüyor> Psikolojik şeyler. yani yaşama diyen konulara gelince birizim de buna benziyor. Tabii. Ama bunun bir nedeni var. Yani niye böyle bir tavır oluştu özellikle 19. yüzyılda? Ee, ben buna medeniyet masası diyorum. Bir medeniyet masası kuruldu. Bu medeniyet masasının varlığı, kültürleri buna zorladı. Özellikle e, kapitalizm, e, kolonyalizm zirveye çıktığı zaman 1850'lerde filan. E, zaten 1860'da 1914'tür kolonyalizmin en zirve dönümü. 1. Dünya Savaşı'na kadar. Yani şöyle bir şey oluştu. Bunu kısaca geçeyim. Bir milletin, bir kültürün medeniyet masasında yer alabilmesi için Batı Avrupa'da bilim devriminden itibaren gelişen yani 17. itibaren gelişen bilme yöntemi ve teknolojiye katkısını göstermesi lazım. Pasaport oydu yani. Yani ben geldim. İşte neyim mesela ben Türk'üm. Bu masada oturmak istiyorum. E baba senin bilime ve medeniyete, şeye, teknolojiye katkın ne? Anlatabiliyor muyum? İşte ben şunu buldum, şunu yaptım diyebilmen için e, e, de, demek, de, demek şartıyla o masada sana bir yer veriyorlar. Ama mi? bilim ve teknolojiyi o tanımlıyor. O tanımın içinde o tabii, tabii tabii. Yani şöyle, şimdi biz mesela bak bunu 19. yüzyılın ben buna biraz çalıştıydım. 19. yüzyıldaki bilim tarih kitaplarıyla 20. yüzyıl, bilim tarihimiz farklıdır. Şimdi siz bilimi şöyle tanımlarsanız ölçülebilir sayı ve sayılabilir olan bilgi şey bilgidir desiniz e, tüm geçmiş ona göre örgütlüyorsunuz. Mezopotamya mesela cebrine çok önem veriyorsun. Aa bak bilim diyorsun. Astronomi senin bilim diyorsun. Ama tıp bunu çok önemsemiyorsun. Ya da Mısır'a bakıyorsun. Matematiği çok zayıf. işte özellikle aritmetiği, cebi zayıf ama geometrisi işte piramitler yapmış. Aa bak diyorsun falan. Ama bilimin tanımı değişikçe değiştiği zaman bilimi daha yöntem Ağırlıklı tanımlamaya başladığın zaman mesela. Onun altına düşen yapıları da e, bilim olarak kabul edip bu sefer bilim tarihini düşünün. İnsanlık tarihini ona göre yeniden yazıyorsun. Bunlar bilmiyorum örnek olabildi mi? Evet, evet. Şimdi bu Medine, Bilimi mistik e, doğaüstü bir yerden tanımlanırsa günün birinde. Mesela. E, mesela Newton'a geri gittiğimiz is, zaman orasını alıp buraya geleceğiz. Tabii simya bile belki astroloji bile bilim kabul edecek. Şimdi pusu da diyorsun ona. Hmm. Ama diyelim ki e, Feyerabend. Paul Ferabend, bu anarşist evet. e, bilim felsefesi kuramının işte önemli ismi. Ona göre simya da bir bilim, kimya da bir bilim. O, o kişiler için ama. Benim için olmayabilir de. O dönemde onlar için bilimdi o. Bir şey, astrolojiyle bir şey evet. bilmeye çalışıyordu. Gerçeklikte bir irtibat köprüsüydü o. Anlatabiliyor muyum? E, bunu eleştirisine ayrı bir konu tabii. Bilim felsefesi, farklı tutumlar var. Ama bunun önemli nedeni yani e, şey, kültürlerin böyle bir şeye kendini mecbur hissetmedi bu medeniyet masası dediğimiz ondokuzda kurulan medeniyet masasıydı ve biz de bunu yaptık. Tabii bunun farklı sonuçları da var. İşte önce biz bulduk bilim kahramanı falan gibi sonuçları da var ve her kültür kendi geçmişini, kendi geçmişini bu tanımlara uygun bilgiyi aramakla geçirdi. Çin de bunu yaptı, Japonya da bunu yaptı. Yoksa başını yedi, varsa bunu kitap olarak yazıp efendim sundu. E, bu psikolojiyi de dikkate almak gerekiyor. Vizim biraz da bunun icbariyle alakalı. Tamam, bir şey. burada iki soru hocam e, o zaman somutlaşıyor. Bir e, vizim böyle olsun, bugünü verecek şekilde ben geçmiş örgüt dedim, e, olsun. İkincisi, diyor zaten ya. Diyelim ki olmasın. Ha, olmasın. Bundan kaçınmanın yolu geçmişte uğraşmamak gibi bir. Yok hayır, bundan kaçınma yolu şöyle geçmiş insanlar bilgiyi nasıl tanımlıyorlar? Bilgiyi üreten tipler nelerdir, bilgiyi kimler talep ediyor, bilgi nerelerde üretiliyor, nerelerde tüketiliyor, bilginin talipleri kimler, bilginin siyasetle olan ilişkisine. Bunun çok soruları var. Yani bunları ben hepsini çıkarttım. Bunları o kültürün kodları uzayı içerisinde. Şimdi unutmayan her kültürün bir uzayı var. Bir kavram uzayı var, bir yargı uzayı var, bir zihniyet uzayı var. Onu aşacak şekilde oraya yükleme yapmamak lazım. Ya, o kültüre de yazık yani. ...senin soruların, senin dertlerin onların dertleri değil. Sen bugün... ...bir de bir şekilde tanımlıyorsun. Yani şöyle basit bir örnek bu. Yani diyelim ki Frege'nin sayı tanımı... ...çok yeni bir sayı tanımıdır. Frege'nin sayı tanımı esas alıp... ...geçmişe gidersen sayı yok diyeceksin. Başka bir şey olmaz yani. Hmm. Ama sayının Pythagorean tanımı farklıdır. Oklidyan tanımı farklıdır. Sonra Harizmi farklı tanımlıyor... Ondan sonra daha ileride i̇bn Sina buna operasyon yapıyor. Ömer Ayyan başka bir şey getiriyor filan. Avrupa orta çağında yani benim uzmanlık anlayıma muhakkak daha farklı şey olabilir. İşte en temel kavramlardan bileşik kavramlara kadar pek çok farklı tanım olabilir. Dolayısıyla oraya yoğunlaşırsın. Ve o kültür uzayının içerisinde kalma kaydını elden geldiğince yine tabii mutlak olmasa bile yakınsak bir çerçeve çizebilirsin. Tüm e, kültürün bilme unsurlarını, bilgi unsurlarını dikkate alarak. Hmm. Bunu yapmamız durumunda çok özür dilerim hocam. Şimdi burada ve gizme bizi düşmemizi sebep olan şey şu e, diye düşünüyorum yanlış mı. E, doğumlar nasıl oldu? Ne neyi doğurdu? Ve günün sonunda çıkan fotoğrafı başarılı kabul edip bu fotoğrafı doğurmak için ne yapılması gerekir sorusunun cevabını arıyor insan zihni. Tabii tabii. Hayır bunu da yapabilirsin bak. ...oranın hakkını verdikten sonra, o kültürün kendi uzayı içerisindeki tasvirini yaptıktan sonra... ...oradan hangi unsurların bugüne taşındığını söyleyebilirsin. Çünkü şöyle, elbette bilginin tarihte kalan bir tarafı var. Biz bunu şöyle ayırıyoruz. Diyelim ki matematiğin tarihiyle tarihteki matematiği ayırıyoruz birbirinden. Bak iki tane tabir kullandım. Çünkü matematiğin tarihi olmazsa matematik olmaz. ...sen bugün üniversiteye matematik bölümlerine gittiğinde... ...hoca, sınıfa giren hoca... ...diyeyim ki sana Cebir öğretiyorsa Cebir orada kurmuyor ki. Cebir'in tam Mezopotamya'ya giden bir arka planı var. Ve oradan itibaren gelişiyor, gelişiyor. Ayıklana ayıklana ayıklana bugünkü matematik bölümlerinde nokta bir Cebir ortaya çıkıyor. Bu Cebir'in tarihi. Cebir, her şey tarihsel tarihsel, tarihsel olman hiçbir şey yok ki. Evet. Ama bir de Cebir'in tarihe kalan kısmı var. Diyeyim ki sen... Ee, ...Mezopotamya'nın teknikleriyle... Denklemleri çözmüyorsun. Ya da Harizmi teknikleriyle hatta hatta çok gelişmiş Ömer Hayyam tekniklerine Şerefettin Tusi teknikleriyle denklem çözmüyorsun mesela. Hatta hatta onu bırak ee, nedir? Yeten'in ya da hem Fermat'ın ya da şeyin Descartes'ın Leibniz'in yöntemleriyle de çözmüyorsun. Çünkü rafine olmuş, gelişmiş. Evet. İşte çözebilirsin yüzden... üstelik. E, yani mesela cebri temellendirmek için kümeler teorisini kullanıyorsun. E, Leibniz kümeler teorisini bilmiyordu ki. E, Ömer şey Ömer Hayyam da bilmiyordu ya hmm. muyum? Yani ona sen yeni bir şekil de veriyorsun. Zaten bilim, düşünce, felsefe, tarihi biraz da farklı kültürlerin mevcut birikime farklı bir renk vermesiyle de alakalıdır. Yani şöyle, informatif anlamda her şeyi sen icat edemezsin ki. Bu mümkün değil. Ee, diyelim ki günahlılar Mezopotamian aldı, Mısır'dan aldı, Anadolu kültürlerinin aldı. Ama kendi kültürel kodları, yani anlam önermeleri farklıydı. Evet. Anlam değer dünyaları farklıydı. O yapıya yeni bir örgü, yeni ya tezgah değişti yani. İplikler aynı olsa bile hmm. tezgah ifade değişiliyor. Evet. Yoksa her şeyi sen icat edemezsin ki. Yani İslam dünyası tercüme hareketleri yapıyor. Hint'ten, Sanskrit'ten, Persçe'den, Pehlevice'den, Yunancadan tercüme ediyor. Tercüme ettiği bu malumatı alıyor. E gayet doğal insanın hafızasından, müşterek hafızadan faydalanıyor. Ama ona öyle yeni bir şekil veriyor ki. Yani buna bak çok güzel bir örnek. İbn Sina, İbn Sina'nın felsefesi Ni ilk bakışta diyorsun ya bu Aristotelesçilik. Öyle diyorlar. Ama biraz inceliyorsun. Aristotelesçik İbn Sina felsefen özel bir durumudur. Hmm. Şeye benziyor Şimdi Einstein'ın relativitesine bakıyorsun. E, Niftonculuk Newtonculuk bir devamı gibi ama biraz daha detayla baktığında Newtonculuk Einstein relativitenin özel bir durumuna dönüşmüş aslında. Yani orada fakat özel bir durumuna dönüşmüş. Relativitenin genel kavramları, genel yargılarına göre onu yeniden sen oraya yerleştirmişsin bir parça haline dönüşmüş. <gülüyor> i̇bn Sina'da da böyledir mesela. Aristotelesçilik, i̇bn özel bir durumuna dönüşüyor. Anlatılmıyor Çünkü daha geniş Dikkatli bir perspektiften baktığı için. <gülüyor> Şimdi o açıdan... Yani çok dinamik olmak lazım burada. Bu düşünce tarihi, felsefe tarihi aslında öyle kolay, basit bir iş değil yani mesela. Ha. Çok mu önemli? Çok önemli. Nasıl idrak edersen biraz önce sana verdiğim örnek gibi yani bir belge ailenle, Bayburt'la e, e, hatta kendinle olan ilişkini değiştiriyor. Hmm. Bu tür tasdifler, bu tür yaklaşımlar, tarih yazıcılıkları düşünce yazıcılıkları e, senin geçmişinle olan ilişkini bütün hikayeni değiştiriyor. değiştiriyor. Hmm. Anlatıyı değiştiriyorsun çünkü. Senin o anlatı içindeki rolün Aktör müsün? Yoksa bir figüran mısın? Şimdi diyelim ki <gülüyor> e, öyle bir düşünce tarihi, bir felsefe tarihi yazılıyor ki, geliyor, e, 7. yüzyılda fuut sışıyor, 16. yüzyıla arada büyük bir boşluk. Sen bakıyorsun ya ben yokum burada filan, Değil mi? İslam dünyasında evet. İslam medyatı yok. E, senin e, o zaman kendinle alakalı kanaatin ona göre değişiyor. Doğru ama mesela şimdi burada e, tam siz bunu söylerken, e... Amerika örneği e, geldi. E, işte Mimaride Yunan'a e, yaslanmaları mesela. Coğrafya, konu ve bağlam hiç alakası yok. <gülüyor> Bilgi birikimi olarak. Tabii o Batı medeniyetinin Avrupa'nın bir devamı oldu. Tamam oldu. bunu kabul Şu. ettim ama e, bir gizim yapmadılar mı? Düşmediler mi? E, kendilerini verecek şekilde aradaki şeyleri atarak yeniden kurdular. Tabii ki öyledir ama bu gayet doğal diyorum sana zaten. Günün sonunda o medyeten temsilcisi durumuna dönüşüyorlar işte. Evet. Tabi. Biz diyorlar bu medyeten şu andaki yaşayan cisimleşmiş haliyiz diyor. Peki bu durumda bir gizme düşme ya da bir gizmin kendisi sonuç fotoğrafı itibariyle çok da büyük yıkıma yol açacak bir şey gibi durmuyor oradaki örneklik dolayısıyla. İşte İngiltere'yi örnek alırsak tarihlerinin önemli bir kısmından bir şeyi söküp atıyorlar, Duruyor. yeniden örgüyorlar. Öyle olur mu o zaman İngiliz kültürüyle Alman kültürünün farkı nasıl? İkisinin farklı yönü yorum, tarih yorumlarıyla da alakalı bunlar. Almanların geçmişi yorumlamalarıyla. İngilizlerin yorumları farklı olduğu için farklı kültürler var. Tek başına dil belirlemiyor bunu. Kültür hmm. şey, geçmişle olan tarihle olan ilişkileri, kültürle olan ilişkileri de belirliyor. O kadar ki birinde krallığın hala sürmesini bile sebebi var. ama hmm. e Çok basit felsefe tarihi. Mesela Almanlar çok değer verir. İngilizler değer vermez. E, tarih araştırmalarının e, edisyon kritik tekniklerinin kurucusu niye Almanlar? <gülüyor> Onların başka bir derdi var geçmişte. İngilizler çok da bisemiyorlar onu. Tamam <gülüyor> mı? Yani bu senin <gülüyor> tüm olgu olaylara bakışını... Ve onların inşa edişini, onların yeniden üretişini belirliyor. <gülüyor> bu, bu kadar önemlidir işte. Sen şimdi bak, e, İslam medeniyeti merkezli bir tarih yazıcılığı yazarsın, ya da ilk Cumhuriyet'in ilk dönemindeki gibi Orta Asya, e, İslam medeniyeti sentezli bir tarih yazıcılığı yazarsın, ya da önden itibaren Yunan-Latin merkezli bir tarih yazıcılığı yaparsın. Şu anda bizim Türkiye'de nefes alıp verdiğimiz herkesin, Yunan-Latin merkezli bir e, histografi, ...medeni tarih yazıcılığıdır. E sonra da çıkıp dersin ki niye geçmişini adam eleştiriyor, küfrediyor, hakaret ediyor. E öyle yetiştiriyorsun. <gülüyor> Anlatılıyor musun? Şaşırılacak bir şey Şaşırılacak yok. Şaşırılacak bir şey yok. Yani bu o kadar basit bir iş değil. Senin psikolojini belirliyor. Tamam. Senin bu topraklara aidiyetini belirliyor. Yapacaklarını belirliyor. Senin tarihteki tecrübeni, mensubiyetini belirliyor. Anlatılıyor musun? Yani bugün Türkiye'de öyle entelektüel perspektifler var ki bırak Osmanlı'yı Anadolu Selçuklu'yla alakası yok. Büyük söz, öyle bir şey kabul etmiyor zaten. Çünkü öyle yetişmiş. dedi. Evet, yani o ta tarih yazıcılığının ne kadar önemli olduğunu anladın mı şimdi? Eyvallah. Hı -hı. Bir, bir mahsus bir düşünce tarihi yazılamıyor olmasının ilaya düzgün. Hani veya şöyle farklı teoriler, Orta Asya. Tabii e geçmişte irtibatımızı neye usul. göre tamamlayacağımız konusunda bir ortak ittifakımız yok ki. Kimisi minattan önce işte 2000'den başlar. Kimisi hmm. işte İslam öncesi Orta Asya Bozkur kültüründen başlıyor. Kimisi 1040'tan başlıyor. Kimisi, kimisi 1071'den başlıyor. Kimisi 1299'dan biri kimisi 1453'ten. Kimisi, kimisi 1923'ten başlıyor. Eee hmm. anlamıyorum. Yani o onlar bile senin o, o olaya bakışın Tüm işte. bu hikayede o millet olma vasfının zedelendiği çünkü ve yok edildiği bir şey yere. Hafızanla alakalı yani. Hmm. Senin hafızanda ne varsa ona göre kendini idrak ediyorsun. Tamam. Sen Yorgon'un torunuyum demenle Alpasta'nın torunuyum demen arasında fark var canım. Yani. Hmm. <gülüyor> Seni bütün kimliğin bütün kimliğini değiştiriyor. Önemi böyle ben sana bir şey söyleyeyim şimdi bu oldu. devlette nüfus şeyleri 1831'e kadar evet, açıklanınca kadar. bazı arkadaşların ailelerinde işte ne bileyim Ermeni gelin var psikolojisi bozulan arkadaşlar tanıdım ben. Evet. Ne olacak yani? Anlatabiliyor muyum? Bu kadar etkili bir şey bu. Onu demek istiyorum sana. Evet. Şimdi e, kısaca şu cümleyi tekrar edeyim. Bu işler sadece entelektüel uğraşılardan kaynaklanmıyor. Hakim kültürlerin kendini dayatmaların neticesinde insanların ya o kültüre eklemlemek için kendilerine bir gerekçe üretmeleri ya da kendi varlıklarını idame ettirmek için kendine tarihsel kök aramalarıyla da alakalı. Mesela ya ben bu kadar eskiyim, bu kadar kültüre, insanlığa katkım var, bu kadar bilime, düşünceye katkım var şeklinde. Bunu her yer menemen her yerde görürsün. Bununla ilgili özellikle Orta Asya cumhuriyetleri yeni bağımsızlığını kazandığında, Sovyetler çöktükten sonra ben oraları gezdiğim zaman e, yeni kurulan cumhuriyetlerin kendi entelektüel, kendilerine bir entelektüel geçmiş arama... E, ...dünyada cari olan e, ve kabul edilebilecek bir entelektüel geçmiş arama konularını yaptıklarını biliyorum çünkü ben de oralarda tebliğ sundum. Hmm. Anlatabiliyor musun? Türkmenlerin felsefeli tane katkıları, Özbeklerin katkıları, Kırgız, tabii canım... ...biz de gittik, tebliğ sunduk oralarda. Dolayısıyla o uğraşıyı... Sadece olmuş bitmiş bir olguyu analiz ederek değil, bizzat kendim o sürece katkıda bulunarak hatta tecrübe ettim, gördüm. Buradan, evet. o az önce söylediğiniz yere belki bir geçebiliriz hocam. Şöyle, bunu daha da genişletilebilir, Müslümanların bilime katkıları, Türklerin bilime katkıları. Tabii. Bu iki başlıktaki büyük sorun. Yani şöyle bir şey düşün, nedir? onu konuşuruz da şöyle bir şey düşün, ileride diyelim ki, ee, şöyle bir kabul oldu insanlığın. Ya güçlü bir kültür. diyeyim ki A kültürü öne çıktı. Güçlü bir kültür. Dedi ki kardeşim medeni olmanın vasfı... E, ...tek sesli, sesli müziği geliştirmektir mesela. O zaman ne olacak? Bizim için aha bak Türk musikisi falan diyeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu, bunun bir örneği var. 15. 16. yılda Türkiye'ye gelen seyyahlar... ...Türk musikisini e, inceledikleri zaman ya da onu duyduklarında davul sesi onlarda olmadığı için aa çok gürültülü bir müzik diyorlar ve bütün metinleri öyle yazıyorlar bu konuda Cembehar Hoca'nın yaptığı çalışmalarda var bunlar sonra ama davul batıya da girince e, 19. yüzyıl e, yazarlar o bu Türk musikası harika ya filan <gülüyor> diyorlar, <gülüyor> diyorlar. Çok, çok güzel örnek ha, oldu bu tabi yani onun gibi hmm. unsur değiştikçe o tanımın unsurları değiştikçe senin e, tanımladığın nesne ile olan ilişkin değişiyor Evet. Dolayısıyla oradaki bir fotoğrafı odaklanıp o fotoğrafı mutlaklaştırmak kadar tırnak içerisinde insan onun yapabileceği ahmak, çabuk hareket yok. Şimdi ben sana güzel bir örnek vereyim buraya geçelim. Hasan Basri Çantay'dan okuduğumu yanlış hatırlamıyorsam hafıza artık yaşla da alakalı olabilir. Bursa'da zannediyorum giderken bir çovanın sürüsüyle gelen bir çoğanın Ço koyunlarını durdurup bir duvara çıkıp ee, bahçedeki bir şeyleri, meyveyi topladığını görüyor. Yemek değil topluyor. Hmm. Cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemler yani. 30'lar belki 35'ler beşler kırklar. Mıydı? Diyor ki Hasan da, Bak meyve şeyi ağaçtan sarkan alır yersin bir iki tane tamam ama sen topluyorsun ya bu haram değil mi diyor. Ne diyor Çoban? Beyim duymadın mı diyor, haram efsaneymiş, masalmış, cumhuriyet ilan edildi, haram baram yok diyor. Anlatabildin mi meseleyi? Senin herhangi bir nesneye ilişkin tanımın, herhangi bir eyleme, davranışa ilişkin tanımın, senin bütün hareketini belirliyor. Değiştirince ya haramdı diyorsun, ona göre davranıyorsun. Ya haram değilmiş dediğin, ona göre davranıyorsun. Bunun gibi bu mu? Tarihli olan ilişkimiz de böyle. Senin o olgu olaya ilişkin tanımının unsurları, senin o nesneyle ilişkini belirliyor. Başta söylediğiniz şey bu geçmişle uğraşmak değil. Tam olarak bugün ve yarınla ilgili ne yapacağımız ve kim Daha olduğumuza tabii, tabii, dair. Kesinlikle. kesinlikle. Hmm. Onun için tarih e, geçmişle gelecekte karşılaşmaktır derken kastettiğim bu. Tarih geçmişte? Geçmişle gelecekte karşılaşmaktır. Yani siz geleceğe yönelik olarak bir eylemde bulunursun. Bir iş yaparsın. Hafızanı istihdam edersin o sırada. Bununla ilgili pek çok örnek var. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman mesela biz bugün e, diyelim ki özellikle 1940'lara kadar yöntem ağırlıklı bir bilim tanımı yapmıştık. Özellikle Viyana çevresi analitik felsefeciler falan falan pozitivist yaklaşımlar. Ve buna göre bir e, düşünce tarihi, felsefe tarihi, bilim tarihi yazmamıza neden olmuştu. Daha sonra bu değişti. Şimdi bu çerçevede baktığımızda e, klasik geleneklerde klasik geleneklerde e, böyle bir bilme şeyi var mı? Yok. Bizim e, geçmişte olan, hani şimdi konuya devam etmek bakımda söyleyeyim. en önemli dikkat edelim şey, klasik geleneklerde bir farklı bilme yöntemleri var. Yani bir idrak parçalanmışlığı diyoruz biz buna. İdrak parçalanmışlığı var. Yani diyelim ki e, dile dayalı bilme yöntemleri, mantığa dayalı bilme yöntemleri, matematiğe dayalı bilme yöntemleri, e, kimyevi laboratuvar şeyine dayalı bilmiyorum. Bunlar birbirinden büyük oranda ayrı yöntemler. Hmm. Bunlara ilişkin evet. hocam. Tabii böyle tak diye şey yapınca nasıl olur dedim ama birer örnek verip geçebilir tabi vereceğim, vereceğim, vereceğim. vereceğim. Yani tabi, tabi. Ilişkin. Şimdi diyelim ki e, i̇bn Sina'cılığı al. Şimdi i̇bn Sina'ya göre e, olgu olaylarının bilgisini biz e, matematikten elde etmiyoruz. Matematik olgu olan arasındaki ilişkileri veriyor bize sadece ve ilişkileri bilmek bilgi değil. Mesela çok farklı demek istiyorum sana. Yani biz İbn Sina'yı ya da Aristoteles'i onun için mesela bak bilim tarihine bak. Biz Aristoteles'in fiziğini ya da İbn Sina'nın fiziğini fizik tarihini bir parçası olarak anlatmıyorduk yakın zamanlara kadar. Of daha felsefesi, o felsefe diyorduk ona biz. Niye? Çünkü matematiksel bir yönü yok onun. Hmm. Kavramsal, mantıksal bir yönü var. Aa o zaman bu doğa felsefesi diyorsun. Halbuki İbn Sina Şifa'da buna fizik diyor. Matematiksel bir unsur gördüğünde ha bak tamam burası matematiksel var çünkü hareket teorisine ilişkin bir iki oran orantı teorisinden hareket ederek bir iki matematikleştirme var. Ben doktora tezimi yaparken bile ya bunu ne diyeceğiz buna? Bilim mi diyeceğiz? Felsefe karıştırıyorsun. Onun için felsefe bölümlerinde İbn Sina'nın bir kısım eserini okutuyoruz. Bilim tarihi bölümlerinde başka bir kısım eserini okutuyoruz. Parçalamış vaziyetteyiz yani. Ama ders anlatırken de şey diyoruz, felsefe o dönemde hepsinin ortak adıyı da diyoruz utanmadan yani. E o zaman hepsini anlatalım. Şimdi e, dolayısıyla şey e, nedir? K klasik gelenekte dille bilmek, mesela Muhtezile'nin ilk dönem İslam dünyasında Muhtezile'nin bilme faaliyeti büyük konuda dille. Arap dilin imkanlarıyla sınırlı. Bu... Tanrı ilahiyata bile yansıyor. Tanrı'nın sıfatlarını evet, idrak etmek bile Arap dilinin etkisini taşıyor. Hatta Muhtezilerin İslam dünyasında e, kopması aslında kullandığı dilsel yöntemin ortaya çıkan yeni mantık ve matematikle baş edememesiyle de alakalı. Karşında çünkü mantığı kullanan bir gazane niye mantığı dahil etti işin içine? Mantık ...yani biçimsel, formel bir dille iş yapan bir yön, faaliyet var. Sen dilin imkanlarıyla belli yere kadar gelebilirsin. Hmm. Ama diyelim ki, e, e, şimdi İbn-i İsem ya da Biruni ya da işte 17. yüzyılda Avrupa'da matematik öne çıkınca... ...sen gerçekliğin bilgisini matematikle defşirdiğini düşündüğünde o zaman mantık... ...yani işte Descartes'in en büyük enerjisi de Aristoteles mantığı gömüyor. Hmm. Ya bundan bir şey olmaz diyor. Hani 2000 yıl onu kullandık bilim yapmak için biz. Yani klasik hatta hatırlarsam burada söyledik mantık bir bilim teorisidir klasik gelenekte. Şimdi bu açıdan şöyle bir baktığımız zaman mesela Mezopotamya'da diyelim hemen hızlıca söylüyorum. Keldani, matematik çok güçlü değil mi? Aritmetik, cebir, astronomi, geometri. Mısır'a baktığınız zaman mesela kimya, kimyevi tarzlar böyle ki bu daha sonra simya filan gibi evet. şeyler verecek. Ee, şeye nedir? Yunan'a ve helenistiklerine baktığımız zaman mantık yöntemi kullanılıyor. Aynı şekilde bir de matematik geliyor. şimdi Bunların hepsini kendi içerisinde incelemek gerekiyor. Mesela bak e, biz Pythagoras matematiği diyoruz. Oklit geometrisi. Evet. Şimdi bunu mesela bir şey zannediyoruz. Bugün geometri zannedeceğiz mesela değil mi? Ee, halbuki biz oradaki geometrinin informasyonunu malumatını alıp kendi geometrik anlayışımıza yedirmişiz. Orayı da öyle zannediyoruz. Bunu sadece burada yapmıyoruz. E, Nifton'un prinsipasını da aynı şeyi yapıyoruz. Newton'un prinsipasındaki kalkülüs, diferansiyel integral, geometriktir ve çok son derece hamtal bir sembolizasyonda iş görür. Ama 18. yüzyılda aydınlanmanın hemen e, Arifesinde ve sonrasında Lagrange, Laplace gibi e, matematikçi fizikçilerin orayı e, kalkülüs yeni kalkülüsün diliyle yeniden yazması, yine biz o sistemi kullanıyoruz. Newton'un yaptığı gibi de kullanmıyoruz mesela. Dönüştürmüşüz, anlatabiliyor muyum? E, geriye doğru mu yansıyor. Şimdi diyelim ki oktildir elementleri. Nedir oktildir elementleri? Platoncu felsefeye giriş. Ne demek? İdeanın oluştaki nesnelerdeki form olarak ortaya çıkışı demek. Şimdi çok ağır bir şey oldu bu ama yani e, oktidin elementleri esas itibariyle içinde bulunduğumuz gerçekliğin formlarını araştırma işi. İlişki değil. Hareket yok orada yani. Yani şöyle, şimdi <gülüyor> ağaca baktım çift anlatırsam daha iyi anlaşabilirsin evet. şimdi ağaca bakıyorsun ağacın rengi var boyu var posu var bunları bilmek klasik renkli bilmek değil onlar Çünkü hareketin içerisinde olan yapılar ne demiştik Geçen hafta hareketi çekip aldığımızda kalan geriye kalana bakacaksın tamam. bunun bulabilmek için iki şey var ağacın yeri neresi ağaç varlık şamasında nerede duruyor ağaç ferdi ve niçin orada? Bunu bildiğin zaman bilmiş oluyorsun araştırmacıyı, imin sinacı gelmekte. Bu kadar. Senin anladığın şey değil yani. Bizim e buna birine vuku diyorlar, birine sebebül vuku, illetül vuku diyorlar. Yani şöyle bir varlık uzayı düşün, elinde bir harita düşün, varlık haritası. Burada bir nesne görüyorsun. Bu nesne nerede? Onun yeni tane diyorsun ki bu nesne işte canlı, cansız. Cinsini buluyorsun, türünü buluyorsun, sonra niçin burada, niçinin nedenini veriyorsun, çünkü bilmek nedenlemektir, aha bilmek bu diyorsun işte. Buna öz araştırması diyor, Şimdi teknik şeylere girmiyor, öz, ozya, ozyoloji diyorsun. Var mı bugünkü bir, böyle bir şey? Tam tersine bugün bunların hiçbirinin anlamı yok. O dönemde de keramcılar buna karşı çıkıyor. Matematikçi ne yapıyor? Geometrici. diyor ki öyle bir öz değil bu, onun geometrik formuna bakalım diyor. Çünkü Başka bir yöntem O da o da bir forma ama. Biri öz araştırıyor, biri form araştırıyor. İkisi de sabit değişmeyen yapılara odaklanıyor. Hmm. Hani ikisinde de hareket yok mesela. O zaman hocam e, yine bir ara geldi dönüşte e, ya bir tarafıyla da e, normal e, kabul edilebilecek bir şey ya e, işte Aristodan sonra. E, söylenebilir zannediyorum değil mi? felsefe olanla e, diyelim bilim, doğal doğa bilim... Aynı şey aynı şey. Hiç öyle. ayrı değiller. Ayrı değiller. Yani şöyle... Etiğin, felsefenin ana konusu. Aristo'dan sonrası için bir dönüm noktası teşkil etmez mi? E, Aristoteles'te bir dönüm teşkil ediyor. Çünkü mantık bilimini kuruyor. Mantığa göre bu işleri yapıyor onlar. E, dolayısıyla yani süreç aslında biraz da yani böyle olur ilerler. Dönüşte... <gülüyor> o senin yolun Dönüşte... Az önce konuştuğumuz gibi hocam, o farkların bize ne vereceğini ya da bizden neyi alacağı meselesine meselesini sormak isterim. Tamam, bakalım. Kısa bir aradan sonra buradayız. Devam edelim. Ya şöyle, ben örnek vereyim sana, birkaç örnek vererek belki daha iyi tavsiye ederim. Evet, bu bilme yöntemleri meselesine dair. Ya burada aklımda kalması gereken şey şu. İdrak parçalanmışlığı var. İnsan idrakinin fonksiyonları var. Dil bir fonksiyonu, idrakin bir fonksiyonu, evet. mantık bir fonksiyonu, matematik bir fonksiyonu, empirik deney yapmak bir fonksiyon, çok çeşitli fonksiyonlar var. Şimdi bunların hepsi klasik geleneklerde farklı okulların e, nasıl diyeyim, kullanımında ortak bir bilme yöntemi, entegre bir bilme yöntemi yok. Onu demek istiyorum. E, diyelim ki ve bunların hepsinde temsilcileri var ve biz bugün e, tanımladığımız şekilde değil bunlar. Yani bak bir örnek vereyim sana. Şimdi tek tek kalemleri bilmek marifettir. Ama tüm o kalemleri kalemlik kavramı içerisinde bilmek ilimdir mesela. Bak marifet kelimesiyle ilim kelimesi bile farklı. Mesela Arapçada sen alim tu billah diyemezsin. Çünkü Allah tümel olarak bilinmez. Maarif tu billah dersin. Alim tu nefsi diyemezsin. Araftı bir nefsi dersi Bak dile bile yansıyor bu. Eyvallah. Tamam mı? Men arafa nefsehu fekat arafa rabbehu denir. Tamam hocam burayı daha çözememiştik. Siz yeni bir pencere açtınız. Ha yeni bir pencere demek istediğim şu. Tük, ilim, episteme, ilim, scientia Yani klasik. Episteme Yunanca. ilim Arapça. scientia Latince. Latince. Bunlar tümel. özsel ve kesin bilgi demek. Özsel olacak bu öz üzerine konuşuruz. Yani onun nitelikleri, nicelikleri o değil... Özü, mahiyeti olacak. Tümel olacak. Tamam. Tek tek şeylerle uğraş, Marifetle uğraşmayacağız yani. Tümel olan oluruz. Bir de kesin olacak. Bunları sağlamanın yolu da bu nesnenin gerçeklikteki yerini, vuku, nerede va, va, vuku düşmek demek. Gerçeklikte nereye düşüyor bu? Ve niçin orada? Bu ikisini tespit edeceksin. Hmm. Tamam mı? Buna inni ve limmi diyorlar. Yani ne, ne varlıktı. ...delili burada var... ...ve niçin burada var? Oradaki kesinden kastınız ne? O kesin nasıl anlamadığınız? Kesin, kesin olacak diyoruz ya. Kesin onu tümel bir ilkeye nispetle... ...tekil bir durumu tayin ettiğinde o tümel olur. Her seferinde aynı şey. Tabii tabii. tabii. İşte mantık o zaten. Tümel önerme... E, hmm. tekil önerme. ikisini ilişkiye kurup... ...sonucu elde ediyorsun. E, şimdi bak bu ne kadar farklı şeyler anlatıyoruz. Bu, bu Bugünkü bilme bu mu? Hmm. Hı. Bir ilişkisellik var mı burada? Bak onun için Richard Feynman diyor ki... ...meşhur Amerikalı... kuantum fizikçisi biliyorsun bu. Evet. 2000 yıl bu, bu, bu tarz, bu bilme tarzı diyor, bu Yunani diyor buna... ...2000 yıl bizi... ...bilimi icat etmekten geciktirdi diyor. Bunu sen bugün söyle, kıyamet kopar. Çünkü bu bilim değil diyor. Bu işte felsefe diyor ve ona felsefeyi hissenmez zaten, boş gevizelik diyor ona. Ni, niçin? Çünkü tekillikleri ihmal etti. Yani şöyle e, Muhammed İkbal'in örneğiyle <gülüyor> güller hakkında konuşmadı. Gül bahçesi hakkında konuştu hep. Yunan tersefesi. Hayır hayır bu Akdeniz dünyası. Şimdi Yunanlılara günah <gülüyor> Akdeniz dünyasındaki bu mantıkçı okul tabii bu. Hı. Hep bahçe nedir? Bahçe şöyledir. Yani şuna benziyor bu. Benim Dursun Temel burada işimize yarayabilir. Hani da Temel ormanda dolaşmışlar. Sonra yorulup yatmışlar. E, Dursun bir yana kalkmış bakmış. Orman çok güzel. Temel uyandırmış. Temel demiş. Ne güzel bir orman demiş. Görüyor musun? Temel şöyle bir bakmış. Demiş ki ağaçlarda bir şey göremiyorum demiş. Heh. İki bilme tarzı bu. Biri ormana bakıyor. Biri ağaçlara bakıyor. Şimdi orman kavramına. O bütüne. O tüme bakmak başka bir iştir. Tek tek ağaçlara bakmak bir iştir. Tek tek ağaçlara bakınca ağacın, tek tek ağaçların niteliklerini o bireysel hmm. niteliklerine de bakacaksın. Bunlar hep örneklemeler. Feynman'ınki ama biraz spekülatif sanki. Hayır. Günün sonunda ben, yani şunu bilemeyiz ya asla. Biz bahçeyi e, izlemeseydik o kadar e, güle dair... Ya onun restikliğinde... kastettiği şu, tekil nesnelerle uğraşmıyoruz ama deney de yapmıyorsun. Bir iki örnekte sıçrama yapıyorsun, yenileme yapıyorsun. Deney yapma imkanı olsa yapılır. Yok yok, öyle olur mu canım? Senin deney yapma imkanı var. İbn neysem yapacak. Var, niye olmasın? Bunu İbn Haldun da benzer bir şekilde söylüyor. İbn Haldun diyor ki, şey İbn Rüşdçu meşrayı felsefeleştirirken varlık hakkında konuşurken çok konuştunuz, var olanları ihmal ettiniz diyor. Halbuki biz varlık hakkında konuş da bu bilim değil yani. Tek tek var olanlara bakacağız. Orada bitki var, orada meyve var, orada bilmem şu var, orada bu var. Gidip onlara bakacağız yani. Ama daha üst bir perdeden, yani güller hakkında hiçbir iş şey yapmadınız ama bahçe, gül bahçesi hakkında konuşup durdunuz gibi İbn-i da benzer bir şikayette bulunuyor. Daha geç dönemde. Şimdi bunlar yanlış doğru meselesi değil. Ne dedik? O kültürün uzayında olgu olayları bilmek, ne demek, gerçekliği bilmek ne demek, ne anlama geliyor bunu iyi yakalamak lazım. Yoksa tutup oktide ya da ne bileyim ben İslam dünyasında geometrik çalışmaları bugünkü geometriyle aynı şey, şeyin kümenin içine koyarsan olmuyor bu. Anlatabiliyor muyum? Ya ayırıyorsun, atıyorsun bir kısmını. Bak simyayı atıyorsun. Astrolojiyi atıyorsun. Doğa felsefesinde atıyorsun. Mantığı felsefede okutuyorsun. Halbuki mantık bilim teorisi. Biz klasik bilim tarihi anlatırken e, yöntem anlatmak hiçbir yöntem anlatmıyoruz. Çünkü yok. Mantığı sen felsefe bölümüne attığın zaman ne anlatacaksın çocuğa? Yani Aristoteles'in doğa felsefesi deyip onu da atıyorsun bu sefer. Aristoteles'in neredeyse hemen hemen hiçbir şey bilim tarihinde okutulmuyor. Sadece bitki, hayvanla ilgili tasvirleri okutuluyor. Onlarda daha çok tasvirler. Oradaki arkada yatan o yöntem mülahazaları felsefe deyip geçiştiriliyor mesela. Bir anlatabildim mi? Ama biz ne yapıyoruz? Oktit geometrisini ve devamını ona ilişkin yapılar bilim diye okutuyoruz. E bilim olsaydı niye bunu Aristoteles bunu merkeze almazdı ya da İbn-i Sinan merkeze almadı? Anlatabildim meseleyi? Ya da çok özel bir yer ediyor Gökyüzü o da ilişkileri verdiği için. Şimdi bak aç. Metinleri okurken buna dikkat edeceksin. Diyelim ki Tusi'nin astronomi kitabını açtım. Et teskire fi heyye. Açtım derken açtığım için söylüyorum. Şimdi orada sana ee, evreni anlatıyor. Önce bir kozmoloji yapıyor. Sonra astronomiye geçecek. Diyor ki evren bir küredir. Dünyada merkezinde sabittir. Evet. Ee, nereden biliyorsun? Bunu matematiksel olarak yok diyor. Bunu doğa felsefesindeki ilkelere nispetle belirleyeceksin diyor. <gülüyor> Seni gönderiyor şeye e, doğa felsefesine. Biz doğa felsefesine. O ta, e, e, ulumu tabiye diyor. Ondan sonra oradan hareket ederek oradaki kabulleri uygulayacaksın. Devam edeceksin diye. Peki bunun empirik bir şeyi var mı? O zaman tabii çok zor da. Matematiksel bir hizahı var mı? Yok. Ondan sonra matematiğe geçiyor mesela. Tamamen matematiksel. Yani astronomi yaparken bile astronomideki temel kozmolojik kabulleri fizik kabulleri matematiğin dışındaki bir alana atıf yaparak temellendirmeye çalışıyor. Niçin çünkü diyor matematik bize niçini vermez. Yani biz niçin dünya evrenin merkezindedir sorusunu matematikten elde edemeyiz. Niçini vermez çünkü diyor. Bak anlayabilir misin nasıl bir dualite var? Matematik sadece bize ilişkileri verir. Dolayısıyla ilişkiler de ikincildir ama niçin bu böyledir? Bunları çünkü bilmekten niye içini bilmek ya dolayısıyla biz bunu matematik matematiği doğanın dili olarak kullanamayız diyor. Diyorlar tabii canım yani dolayısıyla o büyük gelenek ana damar hiçbir zaman matematiği doğanın bilgisini elde etmek için fiziki bilgisel kullanmıyor. Sonra ama tam tersi oluyor modern dönemde. Işte. Kullandı. İşte onu anlamamız gerekiyor. Orada ama orada kullanılan matematik eee matematik mi? Boktidyen matematik mi? İşte harizmiyi anlamadan, işte böyle çortlarsın hmm. tabir caizse. Bizim açımızdan bugün itibariyle. Şimdi bilim orada... tarihi işte bilim tarihi metinlerinde bu anla, şey yazılmadığı için bir şekilde, e, mesela nasıl oraya dönüştü kimsenin fikri yok. He. Yani nasıl Galile, e, Kepler, efendim Leibniz, Hugens, Hooke ve Newton buraya. Hiç öyle size bir bilgi vermiyor kimse. Geldi. Sıçrama oldu. Hop. Biri çıktı dedi ki ya doğanın dili matematiktir. E, hangi matematik peki? Nasıl o matematiğe hareketi kattılar? O süreç nasıl? İşte anladın mı? Zaten onun için bunlara girdim. Hmm. Yani o bin yıllık dönem. Bin yıl. Hatta birkaç bin. İki bin yıl belki. Mezopotamya bilimi dediğimiz bir bilim var. Tırnak içerisinde. Onu iyi bileceksin. Sonra bin yıl Helenistik, şey Yunanca yazılmış bir bilim var. Onu da iyi bileceksin. Özellikle M.Ö. 300'de, M.Ö. 300 o 600'luk dönemi çok önemli. E bir de bin yıl bir İslam medeniyetinde üretilmiş bir bilim var. Yine tenak içinde onu bileceksin. Bunları bildikten sonra süreci yakalayabiliyorsun. Aksi takdirde açıkta kalıyor. Sıçlıyorsun yani. Ve ne yapıyorsun? O vigizmi çok insafsız bir şekilde işletmeye başlıyorsun bu sefer. Anlatabildi mi meseleyi? Yani bu İbn Heysem İbn İbni Sina'nın farkını, İbni Sina ile Biruni'nin farkını anlaman gerekiyor. Razi ile İbni Sina'nın farkını anlaman gerekiyor. Yani bilimde devrim olmaz, düşüncede, felsefede, tarihinde devrim olmaz derken kastettiğim bu. Sen ama o bin yıllık dönemi atlarsan devrim olarak görmek zorundasın. Çünkü sıçlama var hakikaten. Her şey böyle giderken birden oraya nasıl dönüşüyor bu ya? O zaman diyorsun ya devrim oldu. Tabii doğru. Orada sadece Müslüman diyeyimlar Lar aleyhine bir cımbızlama. Ama histografi dedik ya Medine tarih yazıcılığının ideolojik tahrafıyla alakalı bu. Hmm. Sen bunu minimalize etmeye çalışırsan. Çeşitli tanımlar işte aslında aldılar korudular biz de onlardan aldık diyor. Postacılık görevi verirsen. İslam medeniyeti. Ya mesele burada İslam medeniyeti, Yunan medeniyeti falan <gülüyor> değil. İnsanlığın ortak hafızası bu. Ben o ayrımları tutmuyorum yani. Bilim tarihi, düşünce tarihinde bunu bu şekilde ayıramazsın. Ee, elbette anlam önermeleri değişiyor. Yunanlıların anlam önermeleriyle. Henistik dönümdeki anlam önermeleri de aynı değil. Yani Aristoteles <gülüyor> Terez metinleri okursa güler yani. Ben bunu demek istememiştim <gülüyor> diyebilir. Anladın mı? Değişiyor o. Hatta Platon bile şaşırabilir. Ya ben bunları demedim ki size diyebilir yani. Dolayısıyla o dönüşümleri iyi takip etmezsen sıçramalardan bahsetmiş olursun. Onu demek istiyorum. Yani bizim neticede bu dönem batı, şey çalışacağız ya, batı üzerine konuşacağız evet, ya. Diyelim ki bak şimdi sana bir örnek vereyim. Geçenlerde bir yazı okudum. Niçin? Modern dönemde bir kesinlik saplantısı var. Çünkü Descartes'in yöntem üzerine konuşmasını açıyorsun. Anatik geometriyi kurmuş adam. Anatik geometriyi yönteme dönüştürüyor. Ve işte aslında bu, halbuki bu kesinlik arayışı, klasik gelenekten gelen bir şey, sarsılmış. Özellikle şeyde, e, erken ticari kapitalizm, ak akabinde coğrafi istilalar, İslam dünyasından gelen veriler, reformasyon e, ve benzeri şeylerde Avrupa'daki o sistem parçalanınca darmadağın oldu, çök dedik ya, hı hı. çökünce 3 ihtimal var. Ya sofizme gideceksin, ya mislizme gideceksin, ya sikeptizme gideceksin şüpheciliğe. Bunları aşabilmenin tek yolu bilgide tekrar kesinliği kurmak. Onda da Descartes yapmaya çalışıyor işte. Ve bu bir hastalığa dönüşüyor batıda. Hmm. Kesinlik arayışı egzakt olacak, açık seçik olacak ve bundan hiç taviz verilmiyor. Belki yine burada konuşmuşuzdur. Fazilocuk ortaya çıkınca en çok itiraz eden Avrupalı düşünürler filozoflar. Ya bizim de itibaren bir kesinlik arayışımız var. Evet hayır 0 1 bunun arasındaki gri tonları izin veremeyiz demeleri şeye asker Askerzade bu. Şimdi sen Descartes'ı da de burada eleştirmesin. Descartes'in kaçtığı bir yer var. Tamam mı? Bu nasıl nasıl ortaya çıktı şimdi? Bunu da çözü. Yani daha şeyden Sina'dan itibaren başlayıp Razi'den gelişen Hakikati bilebilir miyiz bilemez miyiz? Hakikat eleştirisi, özsel bilgi mümkün mü değil mi? Nedenleri tam anlamıyla, össel nedenleri tabii. Bilebilir miyiz bilemez miyiz? Tartışmalarını bilmezsen ne dersin burada? Yine Descartes, aa bak devrim. Ay, devrim falan değil yani. Ben sana Zade'nin Semaniye Medresesi'nde okuttuğu metinde hakikati bilebilir miyiz tartışmalarında şöyle 7-8 sayfa bir anlatayım bakayım. Adam medresede ders verirken şu soruyu gündeme getiriyor. Sipahizade Bursalı'dır bu. Coğrafyası olarak bilinir. Ya biz nesnenin olduğu olayların varlık şamasındaki yeriyle niçin orada olduğuna ilişkin iddialı bir bilgi talebimiz var. Özsel olacak, tümel olacak, kesin olacak. Acaba olabilir mi ya bu? Ta kendi geçmişini çok iyi biliyor. i̇bn Sina'dan başlayıp süreci adım adım getirip ya bilemiyoruz galiba diye götürüyor. Ya sen bu tartışmaları bu e, nedir felsefi gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri dikkate almazsan, e, Avrupa'daki gelişmelerde de bunu entegre etmezsen e, hiçbir şey anlayamıyorsun. Sıçramadan bahsetmiş oluyorsun yani. Eyvallah. Bu şey çok net oldu hocam süreci ve ilişkileri e, çözemezsek S sıçrarız. Eee sıçrarız ve oradaki Ama tam... bir sıçrarsanız iki üç o <gülüyor> şey yaparız. Yani, hmm. Düşeriz yani. Onu kastediyorum, onu demek istiyorum sana. Yani bu e... zaten ipin ucunu kaçırmış kaçırıyoruz oluyor artık. Tabii tabii, Kaçırıyoruz. Yani sen hariz mi anlayışı, cebiri anlayışı, dikkate almadan, hatta hatta hatırlarsan son şeyimiz İtalya üzerine konuşurken, değil mi? Tartaglia, Ferrari, Cardano gibi ya yani İtalyan evet. Bolonia cebir okulunun çalışmalarını dikkate almadan Descartes e giderse yine devrim var sayarsın. Evet. Herbu geometri olabilmesi için Bologna Cevir Kuluğunun matematik okulunun gelişmeleri olmazsa olmaz şart. Onlar olmadan analit geometri ortaya çıkmaz. Oradaki dönüşümler olmadan, yani negatif sayı olmadan, negatif kök olmadan, kompleks sayılar şu bu onun sembolizasyon olmadan antik geometri olur mu canım? Bu bu bağlamı tabii hocam bir parantez e, Batı'da da tartışılan bir şey yani o bilim tarihi e, tarihçiliği yazımı meselesinde çünkü şu bu e, sürecin e, o fotoğraf karelerini birlerini çok almak tabi tabi şimdi ben, onlara da zarar verecek Yusuf zaten e, bilim devrimi meselesine 17. yüzyılda geldiğimizde bu bilim devrimi hadisesinin kaç türlü ele alınmasına ilişkin konuşacağız. Hmm. E, oradaki okul elbette canım yani bu neticede bu adamlar <gülüyor> işi ezbere götüren, götürmüyorlar. Bir tarafıyla e, Vigis tavırların olduğu e, bir alan var, olmakla birlikte son derece akıllı, e, histografiyi çok iyi bilen, bu tarih yöntemlerini çok iyi hmm. kullanarak buradaki olup biteni... Mesela diyelim ki Şapin, Stephen Şapin mesela. Ya bilim mi diye bir şey yoktur diyecek adam. ve kitap yazdı. Türkçe'ye de çevirdim, Güzel de bir çevirildi. Hmm işte okullar var, Duhem, duhemciler var, işte ne bileyim yani, koyreciler var. Bunlar sonra konuşacağız. Şucular var, bucular yani. Oradaki bir tarihsel hadiseyi bile çok farklı ele alan okullar ve yaklaşımlar var. Tek bir şey değil bu. E, Bazılarının haklı olduğu şey var, bazıları olmadı. Bir kimisi metafistten başlıyor, kimisi şuradan başlıyor filan. Ama burada dediğim gibi bunların hepsi teknik hani konular e, girmeyelim ama şunu iyi anlamamız lazım. Felsefe ve bilim tarihi bir gelişim meselesidir. Binlerce insan çalışır. Kavramlar, yargılar, yöntemler... Bir sıfır noktası yok. Yok. Çok ince işlenir. Binlerce insan buna emek verir. Ve bunu e, o medeniyet, bu kültür havzası diye ayırmadan, o ortak kültür havzasının e, aşamalarını çok dikkatli analiz ederek e, gitmekte fayda var. E, ve bunlar öyle dineer değil. Çok karmaşık, aynı anda farklı teorilerin iş başında olduğu diyelim ki, Işık konusunda, renk konusunda, ışığın kırılması, yansıması konusunda tek bir teori hiç başında değil. İbn-i İsemciler var, i̇bn Sinacılar var, Raziciler var, Kemalettin Faresi'nin yaptıkları var, şu var, bu var. Onların hepsini bir bütün olarak e, çok ince tartışmalar yapılıyor. Yani aynı şeyin farklı ifadelendirildiği noktalar var. E, o açıdan yani episteme nedir, ilim nedir, saintiyen nedir, marifet nedir? Ee, ...ve bunlar farklı ekoller açısından ne anlam ifade ediyor... ...bunlar hakkında bir ruzağa kavuşmadan böyle büyük genelmeler yaparsan... E, ...işi siyaset diliyle e, yaparız. Hmm. Hiç, hiçbir şey anlaşamayız. Hiçbir şey anlaşılmaz e, Hiç, kastettiğim burada o. Burada belki o zaman şu sağlık olabilir sanki sonraki bölümde hocam. Ee, dönemlendirmeden kastınız doydu Bilim kelimesi masaya koyduk. Şu tarihten şu tarihe kadar burada şu kastedilir. Tabii. Bu tarihten bu tarihe kadar bu. Yok yok öyle buradan aynı anda Gerçi, evet. farklı şeyler de kastedilebilir. Şimdi tabii önümüzdeki hafta belki şunu konuşabiliriz mesela unutturma istersen. Bunlar İslam dünyasında nasıl hangi şekli aldılar? Yani, Keremcıların buradaki şeyi, İbn-i Sina'cıların İbn-i İsemcilerin Câbir bin Hayyan'ın yöntemi mesela Biruni burada nerede duruyor? Ya ve Harizmi ne yaptı? Yani Harizmi meselesini, Harizmi'nin getirdiği yeni matematik anlayışını anlamadan yani Harizmi sen Pitagorasçı geleneğe indirgeyemezsin. Komik oluyor yani. Harizmi'yi ya Harizmi derken kişiden bahsetmiyorum. O tarzı Ockidyan geleneğe de indirgeyemezsin. Hisabi matematik çok yeni bir anlayış hmm. ve bu çizgi mesela İtalya Bologna Cebiri Okulu bu okulun devamı. Önce kendilerini zaten buranın devamı olarak modern e, bilimin diyelim tanı ortaya çıkmasının e, en önemli aracı olan matematik bu okulun ürettiği bir matematik. Eyvallah. Yani Öklid Öklid'in el, şeyinden elementlerinden çıksaydı İslam dünyasında en azından 500 tane yorumu şu bu yazıldı çıkardı. O, çıkmaz ondan çünkü o bir eee Oğuz Haçak ee, çok güzel bir şey var. ifadesi var şeyi anlatırken bu morfe yani form anlatırken diyor ki ideanın oluş içinde ortaya çıkan mimetik ikamesidir diyor. Yani teknik bir şey ama yani biz geometrik formlar aslında idenin, ideanın e, o oluş dediğimiz süreç içerisinde ortaya çıkan e, onu taklit eden, evet. onu mimetik o demek taklit eden bir ikamesi. E, buradan bilim çıkmaz yani. Bu felsefi bir Bugünkü anlamda felsefi bir tavır. Onun için e, şey... E, Popper... Oktinel elementleri diyor ki kardeşim... bu sizin anladığınız anlamda bir geometrik kitabı değil... bu... Platon felsefesine bir giriştir. de Penrose, meşhur fizikçi Penrose da diyor ki bu bir doğa felsefesi kitabıdır. Oktinel elementleri için. Yani siz bunu geometri diye okuyorsunuz ama... E, çünkü hareket yok orada. Hmm. Burada o zaman, Fiz, hareketin olmadığı yerde fizik olur mu ya? Ee, fizik yapabilir misin? Tayine göre değişir hocam. Yapılabilir <gülüyor> denirse. <gülüyor> öyle o Bu, Burada olur. tezgahın en son başında kim varsa tayini ve tarifi tarihi de e, o yazıyor. Tezgahın Yok, in, son. Şöyle de bakabiliriz insanın entelektüel yapısının da bir gelişmişliği söz konusu. Gelişiyor ya. Yani. Şüphesiz tabii. <gülüyor> Yani şimdi birbirinden o, öğrenerek e, tabi. Şimdi diyelim ki e, mazopotum ya cebinde birinci dereceden ikinci dereceden denklemler üçüncü derecelerden üçüncü, üçüncü denklem sistemleri çözülüyor ama negatif sayı yok. Hmm. Anlamıyor musun? İşte Yunan Okted'in e, dördüncü kitabından sonra İslam dünyasında geometrikçi bir gelişiyor ama bilmem ne yok. Sonra evet. bunlar bir ara etkileşime giriyorlar İslam dünyasında. E, sonra bir bakıyorsun. Ee, İtalya'da, Bolu Yılcı Bir Okulunda o gelenek başka bir şeye dönüşüyor. Tabii bir ilerleme demiyorum ama bir gelişme ortaya çıkıyor. Bu süreçleri e, fotoğraf, işte film var ya böyle şimdi filmde biliyorsun pozlar gösterilip hani hızlı bir sürü evet. İşte Benim kastettiğim bilim tarihi, düşünce tarihi felsefi bilim tarihi böyledir. Bir film gibi. Hmm. Sen ama bazıları çekip almışsın diyorsun ki ya buradan buraya sıçradı bu devrim hmm. diyorsun. Kastettiğim hmm. bu. Eyvallah. Hocam vaktimiz bitti. Biraz Yine açtık mi? tabii. Tamam, peki. Teşekkür Önümüzdeki ederim. hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soruların peşinde de görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.